Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap 95.0 Açık Radyo'da başladı. Ben şimdi hemen dünyamızı, daha doğrusu bakış açımızı tersine çeviren, sonra bir daha düzeltip sonra bir daha tersine çeviren bir kitaptan söz edeceğim. Gökçe İrte'nin yazıp resimlediği bir kitap bu. Beni Görebiliyor Musun? Doğan Egmont'tan çıktı bu. Küçük olmak hakkında diye bir alt başlığı da var kitabın. Ve e, kapakta e, hortumuyla bir gözünün önüne büyüteç tutmuş. Hani o büyüteç sahneleri vardır ya. Aha. Böyle gözün o büyüteçli olan göz büyür. Böyle bir fil. Ve e, burnunun ucunda bir tane uğur böceği etrafında uçan arı kelebek gibi şeyler var. Aha. Küçükler büyükler. E, kitap önce bize ee, sorular sorarak başlıyor. Ee, etrafına baktığında neler görüyorsun? Ee, i̇şte e, bu gördüğün şeylerin bazıları büyük, bazıları küçük. Yani işte, hani değil mi? Hı -hı. Öyle değil midir zaten yani? Ee, baktığımız ilk sahnede de e, bir takım nesneler var e, şeyin içinde. Böyle bir e, şey sayfanın üzerinde bir takım nesneler var. E, bu nesneler arasında yani böyle bir arada yığılı duruyorlar bunlar ama. Bir sepetin ama, içine atılmış oyuncaklar gibi. gibi evet duruyor. bir sepet kenarı görüyoruz burada hani zaten işte Eyfel Kulesi var. Bir tane koca bir bina var. Böyle ne bileyim Almanya'nın bir eyaletinin parlamento binası falan gibi görünen. <gülüyor> sonra işte bir tane Orangutan var. Orada bir ters dönmüş bir uçak var. İşte poposu havada muhtemelen bu bir gergedan. Ee, belki de fil. Ya da hipopotam. Ya da hipopotam. Ondan sonra bir otobüs bir kenarda duruyor. E tabii yani e, genelde büyük olan şeyler ama bu şekilde durduklarında insan büyük mü bunlar yani diye bir düşünüyor yani değil mi? Hani Hı -hı. tam da öyledir. Ama diyor ki bize mesela binalar, uçaklar, şehirler ve gezegenler büyük. Papatyalar, kalem tıraşlar, ataşlar, düğmeler ve çay ka kaşıkları küçük. Sonra sayfayı çeviriyoruz. Aa, bir bakıyoruz bir el o işte sepetteki uçağı almış uçuruyor. İşte hepsi zaten sepette duruyor. Gerçekten Böyle... sepette duruyorlarmış. Evet evet. Yani bir zoom out yapınca... <Gülüyor> Olaylar değişti yani koca Eyfel Kulesi zaten sepetin içine yamuk duracak değildi ama e, hani bakış açımızı e, ayarlamak için bu hı hı. kitaba e, iyi bir giriş yapıyor. Orada bir çalışma masası görüyoruz kenarda işte geçen kablo var o kablo bir tane e, ne denir ışıklı bir yer şeye dünya küresine e, hı hı. E, bağlı e, işte zarf kalem kağıt gibi şeyler duran bir masa var bir yandan. Sonra işte devam ediyoruz. Yani bu küçük büyük meselesine işte bir orangutanla karşılaşıyoruz. Sayfadaki duruşuna bakınca orangutan işte, orangutan, işte küçük durmuyor. Zaten insan kadar bir canlı orada. Ama daha küçük bir şeye bakmamız gerekirse diyor. Mesela kaşınan bir orangutanın üzerindeki pireye bakmak istersek. Yüz kere daha büyüterek bakmamız, yüz kere daha yakından bakmamız gerekir diyor. Ve pireyi görüyoruz orada. Sonra <gülüyor> Ama o sahne çok güzel. <gülüyor> pireyi görünce tabi o iyice devleşti ve onun kafasında tabii. bir orman var. Tabii tabii zaten pire turuncu için... bir ormanda zıplayan bir pire diye evet. tabi ediyor. Yani turuncu bir ormanda zıplayan pire deyince de onu gösteriyor. Hatta işte bulutlar bile var evet. yani. E çünkü pire için aslında orası, bir orası orman. öyle. Sonra ee, işte pirelerden devam ediyor. O diyor tam bir zıplama ustası. Sen de bir pire kadar iyi zıplayabilseydin ee, diyor ki işte 1665 basamaklı Eyfel Kulesi'ne merdivenlerle çıkmak zorunda kalmaz yani zıplardır hmm. hop işte onun da bir resmi var burada ee, çünkü 100 kat yükseğe zıplayabiliyormuş kendi boylarını 100 katı öyle evet, öyleymiş buradaki bilgiye göre. Ee, Sonra işte ya da bir karınca kadar güçlü olsaydın bu bu gergedanı hop diye kaldırırdın diyor mesela hep vardır ya böyle karşılaşmalar işte evet. çenemiz karınca gibi olsa arabayı tuttuk mıydı filan diyor hani böyle hakikaten de o eğlenceli de bir şey. Evet öyle düşününce her şey başka görünüyor insana. Evet gözüne. evet işte öyle güzel geliyor bana da yani bu bir öyle bir böyle yapmak. Ee, sonra ya da bir tırtıllı düşünelim diyor sonraki sayfada böyle belden aşağısını gördüğümüz bir çocuk herhalde. Bu ayaklarını görüyoruz. işte ayakların üzerinde bir tane tırtıl var ayakkabının üzerinde. eğer diyor ayakların bir tırtıl kadar hızlı, tırtıl kadar hızlı büyüseydi na na na sayfayı çevirince yani içine yatabileceğimiz kadar büyük bir ayakkabının içinde bir ayak görüyoruz. ve hani birkaç günde üç katına çıkıyor yani ya, kelebek olurken. İşte otobüse sığmayan fil. Ondan sonra bir böyle bütün sayfayı kaplayan bir su birikintisinde sırt üstü dönmüş yüzen bir uğur böceği ama şu sağda da kırmızı bir şey var. <gülüyor> Sağ üst köşeden ne olduğunu da bilmiyorum. Diyor ki uğur böcekleri su üzerinde durma konusunda tam bir ustadır. 24 saat boyunca bir o tarafa bir bu tarafa yüzebilirler. Hı. Bunu da bilmiyordum. Eğer evet. ee, Eğer sen de diyor uğur böceği kadar iyi durabilseydin su üstünde kesinlikle sırt üstü yüzme olurdun ama sonra Öbür sayfaya geçip de zoom'u at yapınca bir bakıyoruz o sağ üst köşedeki kırmızı, kırmızı şey, şey köpeğin diliymiş. <gülüyor> Ve e, Uğur böceği diyor ki yanlış zamanda yanlış yerdeyim. <gülüyor> Zaten bu da bir de büyük bir su birikintisi değilmiş. Bir şeye benziyor. Ayak, izi. ayak izine benziyor. Çünkü o meğer bir filin ayak iziymiş. Hı. Ve bir filin ayak izinde biriken su da 60 tür filan yaşayabiliyormuş. Ve <gülüyor> etrafta zaten o türlerin bir evet. kısmını görüyoruz. Bazılarını Sanki görüyoruz e bölgesi evet. bölgesi gibi olmuş. Evet orası. bayağı işte köpek de su içiyor orada. Ee, ve devam ediyor böyle. Bu, bu sahneyi de sevdim ben. Ee, çünkü diyor ki işte senin için küçük olan şeyler başkaları için ne kadar büyük olabilirmiş. Karıncalar sıraya girmiş bilet alıyorlar. Girmeye çalıştıkları filmin adı Kümes Park. <gülüyor> Jurassic Park yani T-Rex <gülüyor> madem ki en yakın akrabası. Ama e, hani karıncalar bile bir başkası için kocaman görünebilir. Yani madem tavuklar onlara öyle görünüyor. <gülüyor> e, ama bir büyüteş tutuyoruz karıncalar dev, dev görünüyor bir başka canlıya. E, yine bakış açımızı evet, şöyle bir dalgalandı. Efer evet. Kulesi küçüldü sepete girdi ama evet. şimdi karıncalar devasa, devasa canlılara dönüştü. İşte, evet sonra devam ediyor. İşte üçgen bir cetvel öyle küçük olsaydın senin için bir piramit kadar Hı -hı. büyük olurdu işte. Ee, ya da işte çalışma masası bir şehir turu yapmak gibi olurdu çalışma masasının üstünde gezilmek diye ee, devam ediyor ve bize minicik görünen şeylerin e, başkaları için kocaman e, olabileceğini ya da kocaman olan şeylerin başkaları için minicik olabileceğini aslında insan da bazen kendini öyle hissetmez mi yani evet. e, şu, hani, şu minik mavi soluk nokta o fotoğraf var ya <gülüyor> koskoca bir Uzay görüntüsünün içinde orada bir işaret edilmiş şu minik mavi yani ne yapıyorsunuz bir de birbirinizi yiyor diye yani. yani çok sevdiğim bir fotoğraf. öyle bir bir yere internette bir video grafik e, geziniyordu işte Aha. dünya üzerindeki nesnelerin büyüklüklerin işte aynı buradakiyle kıyaslayarak giderek büyüyen bir kıyaslama yapılıyor ve dünyayı uzaydan görüyoruz. Aha. Sonra tekrar açılıyor kamera Güneş'in etrafındaki gezegenlerin içinde dünyayı görüyoruz Güneş çok büyük. Sonra biraz daha açılıyor. Güneş küçücük kalmış çünkü etrafındaki diğer yıldızlar Doğru, çok büyük falan yani. diye. Yani güneşin kat ve kat, kat ve kat büyük büyüğündeki evet işte. yıldızlara kadar gidiyordu. Oy işte o, o zaman his. gerçekten hani her şey çok başka oluyor. Evet gerçekten başka oluyor. Bir de bu çocukluğa dair güçlü bir his olduğunu düşünüyorum bunu. Hı hı. Yani kendini küçük hissetmek. Şimdi... E, Birinci sınıftayken dördüncü sınıfların hepsi kocaman görünmez mi? Evet. E, dördüncü sınıf altı üstü. Ya da üniversiteye giden abilerimiz, evet. ablalarımız del gibi görünüyor. Tabii tabii. Bırak evet. üniversiteyi. Liseye gideni bile düşünemezsin yani o esnada. <gülüyor> öyle değil mi? Evet. E, ama bir yandan da sen varsın o, oradasın ve e, hani o kadar da küçük değilsin en azından bir başkası için. Evet. Ama bunu düşünemiyorsun. E, şey. Ben de birinci sınıftayken dördüncü sınıflar babamdan bile daha büyük görünüyor. Benden bile. <gülüyor> Sonra giderek küçüldüler mi? Evet. Artık böyle burama falan geliyor. <gülüyor> sen nasıl görüyorsun kendini peki? Ben birinci sınıfları cüce diyorum. Aa. Hayır arkadaşlarımızla aramızda cüce, onlara cüce diyoruz. Ee? Yani sen dördüncü sınıf olduğunda gelecek sene babandan büyük mü olacaksın? <gülüyor> yani e, Tayga bana cüce, yani Tayga bana cüce diyor. Öyle mi peki? Evet. Peki ben... öyle mi peki? Evet annesine, okulda öyle diyor. Peki öyle mi? Gerçekten öyle mi sence? <gülüyor> Bence biraz öyle. <gülüyor> tamam işte e, bu duygu üzerine bir kitap. E, Gökçe İrtan'la sen çalışmıştın daha önce de. Evet. E, birlikte bir, bir kitap vardı. yapmıştınız. Evet. Neydi adı? Kes yapıştır. <gülüyor> evet ya kes yapıştır. Çiz. Kendi kitabını adını unutmak. <gülüyor> evet. E, bu kitapta da yine çok güzel görseller. Evet. E, gayet iyi düşünülmüş. Ve akışı da kitabın akışı da ayrıca hoşuma gitti. E, bahsettiğimiz kitabın adını tekrar söyleyeyim. Gökçe İrte'nin yazıp resimlediği Beni Görebiliyor Musun Doğan Egmont'tan çıktı. Küçük olmak hakkında bir kitaptı bu. E, şimdi bir müzik arası verelim mi? Evet. Ne çalalım? Ne çalalım? Aa, sevdiğimiz bir grubu çalalım hatta galiba onlarla tanıştığımız şarkı da bu zaten Delvin Lamar Organ Trio'dan Memphis'i dinleyelim ee, şimdi insanların hayvanlarla ilişkilerinden bahsederken genelde söylenen bir söz vardır işte bir hayvan edineceği zaman insan Hı. hayvan sahiplenmek ha, evet hayvan sahiplenir. Denir. bu köpek sizin mi? Evet. Mesela böyle sorulur. Evet, köpek almak, kedi almak, kedi sahibi olmak, hoşuma gitmiyor, senin hoşuna Hiçbir zaman sevmedim. Evet. olma fikri. Hani sahipli, hayvan sahiplenenlerin e, yaptıkları şeyi anlayabiliyorum ama sözcük Hı -hı. E, bir başka bir canlıya sahip olma fikri tuhaf geliyor. Bu kitapta Gabrielyans işi tersine çevirmiş Hı -hı. ve e, kitabın sayfalarında gezinen bir köpeği görüyoruz. Hı -hı. Köpek kendine bir insan arıyor. Ya bu bizim başımıza gelmedi mi? Tam olarak geldi? <gülüyor> bizim tombik de Şu anda havlıyor. Evet bizi sahiplendi diyelim. Hep öyle evet. diyoruz. Evet. Ee, şimdi pançonun işi çok zor. Kendine e, bir insan edinmeye karar veriyor ama bu kolay bir iş değil. Çünkü bir insan beslemek büyük sorumluluk ister diyor. <gülüyor> Ve bir sonraki sahnede pançoyu bir duvarın üstünden bir Sokağa, bir mahalleye diyeyim yani insanlarla dolu bir evet. alana bakarken görüyoruz. Ve o kadar çok insan var ki işte bir araya gelmiş konuşanlar, yürüyenler, telefonla konuşanlar, yolda tek başına yürüyenler, birlikte yürüyenler. Çeşit çeşit insan var ve panço da aynı şekilde düşünüyor tabii. Büyük, küçük, hızlı, yavaş, gürültülü, patırtılı, sessiz, sedasız, sevimli, huysuz. Çeşit çeşit insan var. aralarında bazılarının yanında köpekler de görüyoruz. Ve bu kadar insanın içinde kendine uygun birisini bulmak için Pancho başlıyor gezinmeye. Sokaklarda hmm. o kalabalığın arasına karışıyor. Ve kendi önce bir insan buluyor hmm. ilk başta. Bulur gibi oluyor daha doğrusu. Kocaman bol tüylü birinde karar kılıyor. <gülüyor> <gülüyor> elinde kahvesi diğer elinde telefonu. Daha doğrusu kulağında telefonu. Hmm. Koştura koştura giden bir adam bu. Ve e, panço bir anda kendini rapor yazarken bunları yazarın <gülüyor> Bunlar bana dün lazımdı diyor. Adam onu harıl harıl çalıştırıyor ve e, panço hiç hoşlanmıyor bu durumdan ve yoluna devam ediyor. Olmuyor o kişiye. Akıllı panço. Evet. Sonra koşan bir kadın görüyor. Hızlı bir insan. Panço da hızlı seviyor. Hı -hı. Takılıyor peşine. Koşuyor koşuyor ama bu durum o kadar gülünçtü ki panço başka birini bulmaya karar verdi. Çünkü araları açılıyor giderek Hı. ve Pancho geride kalıyor. Ya panço bu arada şu maca çoban köpeklerinden mi? Hani yerlere kadar şey olan tüyü tüyü uzun olan. Bilmiyorum cinsini söylemiyorum ama. Onlar, yok onlar Hı. daha yüksek oluyor galiba. bas gibi, gibi oluyorlar gerçekten. Bir tane berbere gidiyor. Orada hoş karşılanmıyor. Sonra vazgeçiyor, pes ediyor. Ee, Yanında küçük insanları olan bir büyük insan <gülüyor> görüyor. <gülüyor> Bekleyen birini görüyor. Çok gürültü yapan birini görüyor. Sürekli geçiyor. Bir tane Hattak dog e, satan bir Hı -hı. adam var. E, üstünde de böyle köpük şeklinde bir sarniviş koymuş. Panço hiç arkasına bakmadan gidiyor. Çok gürültü yapan dediğin de sokak müzisyeni. Panço için fazla evet, gürültülü işte. bir insan. Ve e, işte yine yürüyen böyle hızla geçen Hı -hı. ayakların arasında pançoyu görüyoruz. O ayakların sahipleri yukarıda kalıyor yüzlerini göremiyoruz ama daha aşağıda kalan tam da o kalabalığın içinde Pancho ile aynı kafa boyunda e, yükseklikte, yani yükseklikte. E, aynı hizada kalan birisi yürüyerek gidiyor küçük bir kız ve Pancho onun peşinden gitmeye başlıyor hı hı. bu sefer ve Pancho ne yaparsa yapsın kız onu sürekli tersliyor ne istiyorsun diyor rahat bırak beni diyor ama Pancho'nun ilgisini çekti bir kere bırakmıyor ısrarla gidiyor. Eve kadar giriyor. Kız sürekli itiraz ediyor ama kapı dışarıda etmiyor. onu içeri almış Çünkü panço kızın en sevdiği yere oturuyor. Panço'nun koltuğu oluyor artık orası. Sürekli hem birlikte bir şey yaparak hem kavga ederek birbirlerini gözleyerek vakit geçiriyorlar. Ve kız gerçekten onun çok ilgisini çekiyor. Onun bütün günlük hayatında yaptığı her tür etkinliğe katılıyor ve kız sürekli ona patronluk da aslıyor. otur beni salla işte orada emin yedin işte yatağımı çekil falan diyor ama yatakta artık şey itiraz edecek hali yok panço yanı başında ve panço belli bir noktaya geliyor yani bu gerçekten aradığı insan mı? Evet. Doğru kişi mi? Kafasını çevirerek ve çok güzel bir yani neredeyse tam tur kafasını çevirerek adım adım Kızı inceliyor ve farklı bir bakış açısıyla onu tekrar tekrar inceliyor ama o kadar kolay değil. Sonuçta başta da dediği gibi bir insan seçmek ve ona bakmak büyük sorumluluk ister. Ben bunu bir en iyisi düşüneyim diye çıkıp yürümeye başlıyor. Uzun bir yürüyüş yapıyor. İsteyip istemediğinden de emin değil ama yine kalabalığın arasına karıştığında artık burada sözler kesiliyor sadece... İşte insanlar var, kalabalık Hı -hı. var. Mağaza isimleri var. İşte kırmızı bere butik. Hı -hı. Kızın da başında Hı -hı. kırmızı bir bere var. Yalnız kahveci. Burada yalnızlık Hı -hı. vurgusu var. Pancho burada bu kalabalığın içinde o büyük kararı vermeye çalışırken ''Hah buldum seni, kayboldun sandım, o kadar korktum.'' diye peşinden kız gelip ona sarılıyor. Ve, sarılıyor. E, sonraki sayfalarda Pancho'nun... Tekrar bu kararını gözden geçirdiğini ve e, nasıl bir sonuca vardığını görüyoruz. E, hoş bir biçimde, hoş bir noktada e, yeni bir dostluğun başlangıcında değil bitiyor belki. E, tombik de bizi böyle mi seçti acaba? Hiç ne bilmiyorum. dersin onu? Bilmem bence öyle seçmiş de olabilir. Hmm, nasıl evet. karar verdi acaba? Ama biz onu hiç terslemedik. Hiç. Aa, burada iki tane haylaz çocuk var. Hmm. İki küçük insan ve iki büyük insan. <gülüyor> Dilip gelip yerleşti galiba kapımıza değil mi? Resimleri de çok güzelmiş. Kitabın de, resimleri bu çok güzel. Ben e, Gabriel Evans'ın e, adını işte bu kitabı Hı -hı. okuduktan sonra internette araştırdım. Web sitesine denk geldim. Avustralyalı bir Hı -hı. yazar ve ilüstratörmüş. E, kuru boya ve sulu boya kullanarak yapıyor kitaplarını. E, pek çok dile de çevrilmiş. Gerçekten e, videoları da var. Hı -hı. Çizimlerini yaparken Çektiği videoları da yerleştirmiş sitesine. Çok keyifli illüstrasyonları var. Ben zaten kuru boya ve sulu boyayı çok sevdiğim için. Hı hı. E, dijital, artık her şeyin dijital e, yapıldığı bir dönemde böyle gerçek boya malzemesinin hı hı. tadını almak bir başka oluyor. Aynı şekilde ilk bölümde de Gökçe Eysen'in beni görebiliyor musun? Kitabında da evet. e, gerçek malzemeler kağıt, evde evet, kağıt kutu, boya. işliyor işte. evet. hoş oluyor. E, kitaptaki işte bu Panchunun tipi zaten çok sevimli bir köpek. E, çeşit çeşit insan e, desenler, lekeler Hı -hı. çok keyifli ve ayrıntılarıyla e, oldukça zengin bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Görsel Konu, olarak da çok Görsel, görsel olarak, olarak gerçekten zengin bir e, kitap. Evet ve e, hayvanlarla ilişkilerimiz üzerine de. E, pek çok kapı açacak bir kitap bu. Panço Kendine insan Arıyor hı hı. adını taşıyor. Gabriel Evans tarafından yazılmış ve resimlenmiş. Uçan Balık'tan Ümit Mutlu'nun Türkçesiyle yayınlandı bu resimli kitap. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Seçim çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlı, Banuank Soy ve, Banu ve Yıldıray Karakeç. Kitap dostu, Sezin Okulu sundu.